Evet arkadaşlar e, tekrar merhaba bir, e, benim hocam e, PDR alan danışma kuramları videosunda e, tekrar hoş geldiniz diyelim. Şimdi diğer videolarımızda da takip ettiğiniz üzere e, psikanalitik yaklaşımları e, dilimiz döndüğünce elimizden geldiğince aktardık size. Şimdi e, şöyle geçiş kuram olarak da kabul edeceğimiz yani tartışması devam eden Freud'un kendine çektiği, Mastor'un kendine çektiği bir kuram. Bireysel psikolojiden bahsedeceğiz. E, kimine göre humanist yaklaşım ya da birey merkezli yaklaşım. Kimine göre ise hayır, psikanalitik yaklaşım olarak e, iddia edilen kuramdan bahsedeceğiz. E, bu kuramla ilgili arkadaşlar şöyle e, başlığımıza atacak olursak şöyle düşünelim bir sayacak olursak neleri anlattık size. E, geleneksel psikanalitik dedik 4 tane kuram içgüdü yapısal topograf psikoseksüel dedik. Daha sonra ise çağdaş psikanalitik e, çağdaş yaklaşımlar dedik. Bunların içerisinde young dedik, ego dedik, ego psikolojisi dedik ve psikososyal dedik 3 kuram. Şimdi bakış açımız değiştiği için yani bunu ara geçiş kuramı olduğundan dolayı ben bir yaklaşım olarak size gösteriyorum. Ve o yüzden de şöyle diyorum arkadaşlar. Üçüncü yaklaşım yani bireysel psikoloji diye başlık atıyoruz arkadaşlar. 3. Bireysel Psikoloji Alfred Adler olarak ifade edelim. Şimdi öncelikle e, Alfred Adler'le ilgili şöyle yorum yapabiliriz. Freud'un veli veliahtlı gözüyle baktığı ve her şekilde e, kendisinden sonra analitik yaklaşımı devam ettirecek kişi olarak gösterdiği Adler ee, Viyana Kongresi'nde Freud'un kürsüyü kendine teslim etmesiyle birlikte Freud'u dumuru uğratmıştır. Çünkü onun savunacağı şeylerin tam tersini söylemiştir. Bu da Adler'in oradan çıkıp kendi okulunu kurmasına sebebiyet vermiştir. Ve okulun adına da bireysel psikoloji adı verilmiştir. Peki ne demektir? Bireysel psikoloji bize neyi ifade eder derseniz. Öncelikle tabii ki bakın dikkat ediyorsanız. Yani Freud niye psikolojinin babası olarak kabul ediyor? Çünkü herkes onun üzerinden bir şeyler uyduruyor ya da onun üzerinden bir şeyler ortaya koymaya çalışıyor şimdi Adler'de aynı şekilde öncelikle ilk ortaya attığı şey şudur insan iyimser bir varlıktır yorumunda bulunur o yüzden insan iyimser bir varlıktır bu bizim için oldukça önemli bir ifade. Çünkü o dönemde Freud'a karşı bunu söyleyebilmek kolay bir cümle değil ama Adler bu gücü kendisinde buluyor ve bu da bizim için hümanizmin temelini oluşturduğunun bir kanıt olarak yorumlanabilir. Hümanizmin temeli diye şöyle parantez içerisinde yazabiliriz. Peki bunun dışında başka ne ifade ediyor derken normalde bununla birlikte Adler'in ortaya atmış olduğu önemli bir algı da şudur. Freud'un tamamen ortaya atmış olduğu cinsel dürtüleri reddeder. Bu da bizim için oldukça önemli bir ifadedir. O yüzden şöyle diyoruz. İnsan cinsel ya da şöyle diyebiliriz cinsel demek yerine dürtüleriyle hareket eden bir varlık değil sosyal bir varlıktır şeklinde yorum yapıyor. İnsan dürtüleriyle değil sosyal bir bir şöyle sosyal bir dürtüler hareket eden bir varlık değil sosyal bir varlıktır şeklinde ne yapıyor ifade ediyor. tabii bu bizim için oldukça önemlidir. Şimdiye kadar insanın sosyal yönüyle ilgilenen bir e, kişilik açıklaması ya da kuram açıklaması söz konusu olmadığı için bu Freud açısından oldukça önem arz etmektedir ve burada önemli bir noktadan bahsedecek olursak Freud'un Jung'u da temel olarak Jung'un ortaya yapmış olduğu kompleks kavramı da kullanarak önemli bir bilgiden bahseder. O bilgi şudur arkadaşlar insan doğuştan insan doğuştan mükemmellik mükemmellik eğilimiyle dünyaya gelir yorumunda bulunur eğilimiyle dünyaya gelir şeklinde yorum yapar ve buradan yola çıkacak olursak şöyle söyleyebiliriz. Bu bizim için birazdan temel kavramlarda daha detaylı bir şekilde açılacaktır. Peki Freud'un ortaya atmış olduğu ya da Freud'un savunduğu diğer bir yaklaşım neydi? Kalıtım savunur. Yani Freud varsa yoksa kalıtım der ama Adler burada da ayrılır ve der ki kalıtım ve çevre ortaklaşa etkilidir der. O yüzden kalıtım ve çevre Ortaklaşa etki eder şeklinde yorum yapıyor. Ve buradan bizim için adlerle ilgili arkadaşlar genel anlamda düşünecek olursanız. Freud'un e, Freud beklentisi ya da analitik yaklaşımcıların beklentisi Freud'a destek çıkmasıydı ama Adler'in gördüğünüz üzere tam tersini söylemesi bizim için e, kaydeder değer bir bulgudur ve özellikle e, bilinç kısmında da yorum yapar çünkü Freud'a göre insan bilinç dışı bir varlıktı e, tamamen davranışlarını bilinç dışı yönetirken Adler buna da karşı çıkar ve bilinçli bir varlıktan bahseder o yüzden şöyle diyoruz insan bilinçli bir Varlıktır. Yani bu ne demek oluyor? Seçimlerini kontrol eder. Bu da bizim için varoluşçuluğu da aslında bir yerde ortaya atmaktadır. Yani seçimlerini kontrol edebilir şeklinde bir yorum olarak tanımlanabilir. Şimdi buradan e, temel bakış açısını böyle ifade ettikten sonra burada bizim için önemli noktalara gelecek olursak temel kavramlar e, başlığıyla devam edeceğiz. Bireysel psikoloji deyince bizim aklımıza gelecek oldukça önemli ve KPSS'de eğer size soru sorulacaksa bu temel kavramların muhakkak herhangi birine değineceklerdir diye düşünüyorum. Temel felsefesi olarak Freud'dan ayrıştırabilirler. Böyle bir soru gelebilir ama asıl soruların temel kavramlar üzerinden geleceğini tahmin ediyorum ya da düşünüyorum. Şimdi nedir temel kavramlar derseniz. Ortaya çıkmış olduğu önemli kavramlardan bir tanesi arkadaşlar. Yaşam stili kavramıdır. Ve yaşam stili kavramı biraz şöyle düşünebilirsiniz. Yaşam stili Tanım olarak düşünecek olursanız bireyin kişiliğine yön veren e, olgu olarak tanımlanır. O yüzden şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki bireyin kişiliğine ya da slash diyebiliriz şöyle hayatına yön veren olgudur. Şimdi yaşam stili danışmanlık sürecinde, danışmak. E, sürecinde, oturumlarında en çok dikkat edilmesi gereken nokta olarak tanımlarını Çünkü bireyin yaşam stilini keşfetmek e, bizim için oldukça önemlidir. Yani bu ne demek oluyor? Öncelikle Adler'de eğer bir danışma süreci söz konusu olacaksa sizin ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle bireyi tanımanız, yani yaşam stilini belirlemeniz gerekiyor. Peki yaşam stiliyle ilgili yorum yapacak olursak yaşam stili kişinin, kişinin hayatına yön veren bir olgu olmasının yanı sıra oldukça önemlidir. 06 yaş diliminde belirginleşir ya da netleşir diyelim artık. Netleşir. Bakın şimdi burada dikkat ediyorsanız Freud'la ne yapıyor? Örtüşüyor. Freud da 0 yaş dilimini yapmıştı. Aynı şekilde savunmuştu. Bu da adlerde savunuyor. Ancak burada bir örtüşlü yaşam stiliyle ilgili önemli bir nokta şudur arkadaşlar. Yaşam stili bireyin farkında olmadan geliştirdiği bir e, unsurdur. O yüzden bireyin farkında ya da şöyle diyelim kısaltalım. Birey Farkında değildir Yaşam stilinin Ve bu yaşam stil ifatında olmamasına rağmen Birey ne yapmaktadır yaşam stilini Devam ettirmektedir ya da yaşam stil Onun hayatına yön vermektedir Yani e, herkesin e, Kendine has Hayatı yorumlayış biçimi Ya da hayatı algılayış biçimi kendine has unsurlar içermektedir. Bu da neyi oluşturmaktadır? Yaşam stilini oluşturmaktadır. Peki yaşam stilinin dışında başka ortaya atmış olduğu kavram nedir derseniz bu kavram sosyal ilgi kavramıdır. Sosyal ilgi kavramıdır. Sosyal ilgi kavramı ise bizim açımızdan oldukça önemlidir. Niye derseniz çünkü danışma kuramları içerisinde yaşam stilini belirlemek evet çünkü kişinin e, hayata bakış açısını belirlemek açısından düşünülebilir ama burada sosyal ilgi e, danışma sürecindeki fonksiyonsuzluğu da bize anlatacak. Yani bir bireyde davranış problemlerinin temeli adlere göre nereden oluşur diye bir soru gelecek olursa sosyal ilgiden diyebiliriz. Peki nedir sosyal ilgi derseniz şöyle bireyin, bireyin çevresiyle çevresiyle ilişkisidir. Ve Sosyal ilgiyle ilgili temel e, yorumu yapacak olursak yani kabaca insan sosyal bir varlıktır. Cinsel dürtüler olan bir varlık ya da saldırganlık dürtüleri olan bir varlık değildir. Sosyal ilgileriyle alakalıdır. Peki sosyal ilgi bizim için önemli midir derseniz evet der ki sosyal ilgisi artı olan bireyler o yüzden şöyle diyoruz sosyal ilgisi artı olan bireyler ya da yüksek olan bireyler sağlıklı bireylerdir. Sosyal ilgisi Yüksek olan bireyler sağlıklı kişiliklerdir. Ve bu yüzden de sosyal ilginin yüksek olması bizim istenen e, özelliğimizdir kişilik gelişiminde adlere göre. Sosyal ilgisi düşük olan bireyler ise fonksiyonsuzlukla tanımlanır adlarda. O yüzden sosyal ilgiyi danışma süreçlerinde bizim arttırmamız gerekecektir. Peki sosyal ile ilgili başka yorum yapacak olursak bu da şu anlama geliyor. Sosyal ilginin özellikle e, süreç içerisinde yani e, özellikle ilk 6 yaş dilimindeki olumsuz yaşantıların sosyal azalttığını söyler. O yüzden şöyle yazıyoruz arkadaşlar. ilk erken çocukluk yıllarındaki erken erken çocukluktaki olumsuz yaşantılar Yaşantılar sosyal ilgiyi azaltır. Yani bu yüzden de biz sözcüklerimizde so Erken anılar, erken çocukluk anıları Adler'de kullanılan önemli bir kavramdır. Sebebi de neyin ortaya çıkartılmasıdır. Bireyin sosyal ilişkisiyle ilgili zarar veren anıların ortaya çıkartılmasıdır. Bu yüzden de danışma sürecinde sürekli ne yapmamız gerekiyor? Sosyal ilgi üzerinde, artırma üzerinde çalışmalar yapmamız gerekiyor. Peki üçüncü temel kavramımız nedir derseniz, üçüncü temel kavramı Adler'le artık böyle ne diyelim birleşmiş. Adler deyince akla gelen, bitişiklik yaratmış bir kavram o da nedir? Aşağılık kompleksi. Şimdi biz aşağılık kompleksi olarak tanımladığımız bu kavramı ilk olarak şöyle diyelim. Aslında aşağılık kavramını duymasak da evde aşağılık gerçeği Erikson'da duyduk ama kompleks kavramını ilk olarak kimde duymuştuk? Jung'da. O yüzden aslında Adler ilk önce kompleks kavramını kullandığında kendi kendine aslında yanlış bir kavram kullandığını düşünmüş ama daha sonraki süreçlerde kompleks kelimesinin çekiciliği normalde aşağılık duygusu demiş ilk başlarda ama sonra kompleks kelimesinin çekiciliğini fark edince bunu çekilme bunu kullanmaktan intina etmekten vazgeçip ne yapmış aşağılık kompleksi ifade etmiş. Peki nedir aşağılık kompleksi diye soracak olursanız bir kere aşağılık kompleksi dediğimiz kavramla ilgili ilk bilmemiz gereken şey şudur arkadaşlar bu normal bir duygudur. Şimdi bakın. Hemen şu bağlantılar kurmak bizim için oldukça önemli olacaktır. Kompleks kavramını bize Jung kullanıyordu ve Jung ne diyordu kompleksi kişinin zaafları diyordu. Ve bu zaaflar bizim gelişimimizi sağlıyordu ve bu zaafların kabullenilmesi, bunun ortadan çıkarılması bizim gelişimimizi desteklerken bakın burada da aynı şey aslında kompleks normal bir duygu ve bu aşağılık kompleksi aşıldıkça birey kendini geliştirir. Bu yüzden de aşağılık kompleksi normal bir duygudur ve bireyin aşağılık kompleksiyle başa çıkması, aşağılık kompleksiyle yaşanması, bunu kendini bu kompleksten kurtarmaya çalışması bireyin gelişimini destekleyen bir davranıştır. O yüzden aşağılık kompleksi normal bir duygudur şeklinde yorum yapar ve ilk aşağılık kompleksi ya da ilk aşağılık duygusu anneye olan bağımlılıkla duygusu anneye olan Bağımlılıkla ortaya çıkar. Bu yüzden de e, aşağılık kompleksiyle ilgili e, çocuğun yine yani erken çocukluk yaşantıları burada oldukça önem arz ederken. Burada şöyle bir şey vardır. Aşağılık kompleksindeki yorumlarımızdan bir tanesi bunun tam tersi. Yani bir bireyde aşağılık kompleksinin olmaması nedir diye soruyor olursak buna tam tersine üstünlük kompleksi diyoruz. Şimdi e, tam tersi ise. Üstünlük kompleksidir. Ancak bizim açımızdan üstünlük kompleksi arkadaşlar e, normal bir duygu olarak kabul edilmez. Fonksiyonsuzluk yani kişideki sağlıksızlığa neden olur. Fonksiyonsuzluktur. Ve bu yüzden de e, üstünlük kompleksindeki olan bireylerin de adlerin yorumuna göre ee, yine aşağılık kompleksiyle alakalı olduğunu bunların aslında kendini aşağılık bireyler olarak hissettiğini düşünmesi olarak tanımlamıştır. Ve bu yüzden de bakın biz bir daha tekrar olursak, aşağılık duygusu bizim gelişimizi. Çünkü sürekli birey e, e, hayat boyunca aşağılık duygusunu her sefer seçecek ve bunu sürekli ne yapmaya çalışacak? Aşmaya çalışacak ve bu da bireyin kişiliğini sürekli gelişmene sebebiyet verecek. Bununla birlikte arkadaşlar bizim beşinci, dördüncü kavramımız nedir diye soracak olursam Dördüncü kavramımız ise bu süreç içerisinde özel mantık, özel mantık, özel mantık kavramı yani privacy logic olarak ifade edeceğiz. Özel mantık nedir diye soracak olursak her bireyin hayata bakış açısı farklıdır. Yani aşağılık kompleksini yaşayış biçimi, sosyal ilgi oluşturma biçimi, yaşam stili herkesin birbirinden farklıdır. O yüzden de her bireyin şöyle diyoruz her bireyin. Hayata Bakışı Farklıdır Bu oldukça önemlidir Hayata bakış demek bizim için çok önem arz ediyor Özellikle yine 3 yıldızlı bir kavram Kesinlikle 4'ü 5'i aramıyoruz yine Kaç yıldızlı bir kavram yine 3 Çünkü hayata bakış nedir derseniz Bu humanizmin bakın ilk Burada yorumunu atmıştık temelini atıyor demiştik Şimdi burada hümanizmin temeli tekrar hatırlıyor Arkadaşlar çünkü fenomenolojik yaklaşım böylelikle devreye girmiştir özel mantıkta. Şimdi o yüzden de bireyin özel mantığı hayata bakış açısı nasıldır? Bunlar tek tek ne yapmamız gerekiyor? Yorumlamamız gerekiyor ve bunu söyledikten sonra arkadaşlar gelelim özel mantıktan sonra e, beşinci kavramımız arkadaşlar. Bunun çok kıyıda köşede kaldığını düşündüğüm bir kavram. Sorulacağını zannetmiyorum ama yine de defterimizde ya da en azından Kulağımızın bir köşesinde olmasında fayda var. Erkeksi protesto kavramından bahseder. Aslında bu kavram bir yerde aşağılık kompleksinin cinsiyet ayrımcılığıyla alakalı bir durum olduğunu bahseder. Çünkü Adler'in bunu ortaya atarken erkeksi protestoyu kendisinin hayata bakış açısı yani... Siyasi olarak da kadın ayrımcılığına karşı çıkması Bu kavramın ortaya çıkmasına sebiyet vermiştir e, Bu yüzden de aslında yine aşağılık kompleksiyle Bağlantılı olarak düşünebilirsiniz Peki şimdi ne demek erkeksi protesto diye soracak olursanız Erkeksi protesto kadın ve erkekte Aynı şekilde beliren e, bir aşağılık duygusu olarak tanımlanır O yüzden şey diyoruz Kadın ve erkekteki Erkekte ortak Ortak cinsiyet duygusudur şeklinde yorum yapabiliriz. Bunu böyle yorumlayıp bunu e, şöyle düşünebilirsiniz. Erkeksi protesto yani aşağılık kompleksine karşı verilen bir savaştır. Şöyle düşünebilirsiniz. Normalde bizim anima animus'tan bir farkı yoktur Adler'in, e, Jung'un söylediği. Şöyle düşünebilirsiniz. E, sonuçta cinsiyet olarak, erkek cinsiyet olarak bir kadın... Protesto kadın, düş, kadının aşağılık olarak gösterilmesine e, karşı savaş savaş açmak demeyle söyleyeyim ya da. Erke, kadın olarak da kadının aşağılık olarak görülmesine savaş açmak işte protesto olarak tanımlanır. O yüzden kadınsı ve erkeksi bunu abartmak yine aynı. Şöyle düşünün kadının daha çok erkeksi protestoya girmesi e, kadınsı özelliklerini yok edecektir. Erkeğin ise sürekli erkeksi protestoya gitmesi ise erkeksi özelliklerini yine ortadan kaldıracaktır şeklinde yorumlayabiliriz. Peki bizim için bu dediğim gibi erkeksi protestonu çok KPSS e ile ilgili ha, sorulabilir. Sonuçta ayrıntı bizim için önemli oluyor. Bilmenizde fayda vardır ve Adler'in önemli kavramlarından bir tanesidir. Altıncı kavrama geçecek olursak ve bizim için önemli Adler'in biliyorsunuz çok çocuklu ya da bilmiyor olabilirsiniz çok çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur Adler ve e, o yüzden Adler e, hayatı boyunca yaptığı araştırmalardan bir tanesi de doğum sırasının Doğum sırasının kişilikte önemli bir etken olduğunu savunmasıdır Doğum sırasıyla ilgili arkadaşlar Kaçıncı çocuk olduğunuz Yani ailenin kaçıncı çocuğu olduğunuz Adların ilgilendiği önemli bir konudur Peki şimdi Kaçıncı çocuk olduğumuzu düşünecek olursak Şöyle öncelikle Bununla ilgili biraz belirtmem gereken şu var arkadaşlar Bakın şöyle söyleyeyim size Doğum sırasında belirleyici olan 3 tane etmen var Bunlardan bir tanesi Bir kere cinsiyetiniz Yani bu ne demek oluyor Şimdi siz iki kardeşsiniz biri kız biri erkekse bu durumda ikiniz de e, yani ikiniz de tek çocuk olarak e, şey yapıyorsunuz e, ne diyelim e, tek çocuk statüsüne giriyorsunuz. Şimdi aynı zamanda diğer bir nokta mesela e, yaş. Şimdi yaş derken artı 7 olmayacak. Yani eğer 7'den fazlaysa yaş farkınız biri ikiniz de erkeksiniz ya da ikiniz de kızsınız ama yaş farkınız ablanızla ya da kardeşinizle. 7 ise yine siz statünüz tek çocuk olarak düşünülebilir. Bunun dışında ve en önemli şey ki zaten Adler'in burada çıkış noktası söz konusu oluyor. Çünkü genelde hocam bana uymuyor diyebilirsiniz. ya yani ben cinsiyetim aynı, yaş farkım altı ama hiç sizin bahsettiğiniz ya da Adler'in bahsettiği şekilde bir kişilik yapım yok diyebilirsiniz. Bunun sebebi de şu ailenin aile, e, e, dedim, aile tutumları aile tutumu etkilidir Neydi? doğum sırasında. Yani şöyle düşünün siz e, Şöyle yapabilirsiniz Normalde diyebilirsiniz ki Genel olarak hani Hocam işte evet yaş farkımız yok Cinsiyetimiz yok ama ben hiç tek çocuk gibi değilim işte atıyorum ya da ilk çocuk gibi değilim Ya da son çocuk gibi değilim diyebilirsiniz Bunun sebebi ailenizin size tutumu olabilir Mesela siz e, babanızı erken yaşta Kaybetmişsindir evin en küçük erkek Çocuğu olabilirsiniz ya da ee, ne diyelim evin büyüğü olabilirsiniz fark etmez bu durumda baba rolü üstlenerek ne yapabilirsiniz doğum sırası stilinizden ne yapabilirsiniz uzakta yani yaşam stiliniz ona göre ne yapabilir değişebilir o yüzden ailenin da sizin doğum sıranızda etkili olacaktır peki doğum sırası olarak nelerden bahsetmiştir Adler diye soracak olursanız doğum sırası olarak arkadaşlar bunlardan bir tanesi şöyle diyelim tek çocuklardan bahsetmiştir Tek çocuklar yani ailenin tek çocuğu olarak düşünebilirsiniz. Bunun dışında bahsettiği diğer bir çocuk ise arkadaşlar en büyük çocuk olarak düşünebiliriz. Yani e, en az iki kardeşi şöyle diyelim en az üç kardeşsiniz ve bunun en büyüsünüz böyle yorumlayabiliriz. Hocam biz üç kardeşiz evin en küçüğüyüz yani en küçük çocuk yani son çocuk olarak düşünebilirsiniz bunları. E, bir diğer arkadaşlar. Ee, şöyle diyelim ortanca olabilirsiniz yani en az üç kardeşiz ve ben ortancayım diyebilirsiniz bunun dışında arkadaşlar bir diğeri ise bizim için son olarak iki kardeşten küçüğü olabilirsiniz bakın dikkat edin iki kardeşten küçüğü iki kardeşten küçüğü yani e, üç kardeş olmuyorsunuz bunlar onlara göre en az iki kardeşten küçüyseniz şimdi bunun dışında hocam ben şuyum, şu pozisyondayım diyebilirsiniz. Onunla ilgili yapılan araştırmalarda korrelasyonel bir bağlantı kurulmuş, fark bulunmadığı için bu 5 tane faktörden yola çıkacağız. Basitçe ifade edecek olursak bunların kişilik ile ilgili size net bir soru geleceğinizi zannetmiyorum. Ama en azından bunları bilmenizde gerek diye düşünüyorum. Bir kısa, ufak ufak birkaç bilgi verelim. Çünkü sonuçta bunlar belirleyici olacak. Tek çocukların kişilik özelliklerinden bahsedecek olursak, tek çocuklar çok fazla şöyle paylaşmayı bilmezler. Paylaşmayı bilmezler ama genelde büyüklerle yetişkinlerle iyi geçinirler yetişkinlik yetişkinlerle diyelim lerle iyi geçinme söz konusu olur arkadaşlar ve bunlar eşsiz konum olarak kodlanır, eşsiz konum olarak tanımlanır çünkü Bunlar bir ya da bireli balda olarak düşünebilirsiniz. Çünkü tek çocuk. Başka ilgi yok. ilgi oda yok. Sürekli ilgi. O yüzden böyle düşünebiliriz. Peki en büyük çocuklara gelecek olursak. Yani ailenin en ilk doğan çocukları olarak düşünecek olursanız. Ablalar, abiler olarak. Bunlar en büyük çocuklar arkadaşlar. Sakar çocuklardır. Çünkü ailenin ilk tecrübesizleridir. İlk tecrübe ürünüdür, Daha doğrusu ilk deneyimleridir. O yüzden genel anlamda büyük çocukları düşünecek olursanız. Şöyle söyleyebiliriz. Ee, şöyle liderlik özellikleri gelişmiştir. Liderlik özelliklerinin gelişmesinin yanı sıra Büyük çocuklarda sorumluluk alma becerisi de vardır Çünkü sürekli bir Ablalık, abilik, sorumluluk Becerisi Gelişmiştir şeklinde yorumlayabiliriz Ufakça böyle ifade edebiliriz En büyük çocuğu böyle yorumlayabiliriz ee, En küçük çocuklar ise arkadaşlar Şöyle söyleyelim En küçük çocuklar Ailenin bebeği konumundadır Yani Ailenin Bebeği konumundadır. Bunlar bir türlü büyümezler. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar. Çünkü onlar nedir? Ailenin en küçücüdür. E, aşağılık kompleksinin en çok hissedildiği çocuklardır. O yüzden bunlar genelde şöyle arkadaşlar. E, şöyle diyelim aşağılık kompleksi kompleksini en çok hissedenlerdir bunlar. Ve en çok hissedenler olarak tanımadığım için bunların e, gelişimleriyle ilgili yorum yapacak olursak şöyle e, eğer öndekilere sürekli bir onları geçmek telaşı olacağı için bunların iki türü var. Ya içe kapanıyorlar ya da çok başarılı oluyorlar. Genelde şöyle oluyor aşağılık kompleksi bizim yaratıcılığımızı desteklediği için kişilik gelişimi sağladığı için en çok hissedildiğinden dolayı ailenin en küçük çocukları genelde en başarılı çocuklar olarak yorumlanır. Yani ailenin en şöyle diyelim Entelektüel becerileri gelişir Entelektüel Beceri gelişmiştir Aynı zamanda bunlar başarılı Olarak tanımlayabiliriz Yani ailenin en başarılıları genelde En küçük çocuklar olarak tanımlanıyor Ki mesela şöyle bir dipnot Dedim adlerle Adler Freud da ailenin en küçükleridir Bu yüzden de bizim için böyle bir Yorum yapılabilir. Peki ortancalar kimlerdir Derseniz ortancalar yani bunlar taç elinden alınmış krallardır. Yani tam krallığın Seyfini keyfini sürecek, sefasını sürecekken bir yandan ondan küçüğü geliyor. Öyle önce taç alınıyor hop, ona takılıyor. Öyle önce bunların duygular çok zedeleniyor. Yani bunlar sürekli e, arada kalma. Yani sürekli ara bulucu rolündedir. Sürekli ara bulucu rolündedir. Ve ortancalar arkadaşlar duygularını kontrol etmeyi becerirler. Duygularını kontrol ederler ve bunlar için, ortancalar için, şuraya yazayım, eşitlik en önemli duygudur. Niye? Çünkü şöyle bir şey vardır. Bunlar aşağılık kompleksinden nasibini alamadığı için fonksiyonlukları çok görülür. Şöyle. En küçük onun Şimdi bu doğal olarak e, Büyükten sürekli dayak yer Küçükten de, küçüğü de gidip Dövmeye gittiğinde büyükten yine dayak yer Yani sürekli ezilen kısımdır. O yüzden bunlar için eşitlik en önemli Unsurdur ortancılardan ve e, Şöyle bir e, Şey vardır Genelde psikopatlar ve sosyal, sosyopatların Ortancılardan olduğu ifade edilir Genel anlamda böyledir Şimdi iki kardeşten küçüğüne gelecek olursak iki kardeşten küçüğü kimdir derseniz Bunlar da arkadaşlar en az iki, çocuksu, iki çocuksunuz ve bu iki çocuğun neysiniz? En küçüksünüz şeklinde yorumlanabilir. En küçüğü olarak ifade edecek olursak, ee, nedir en küçüğü? Şöyle, ee, iki kardeşler, şimdi ikiz de cinsiyete aynı olacak, birbirinden yani üç kardeşseniz en küçük olmuyorsunuz. Bunlar da arkadaşlar, ee, bu iki kardeşlerin en küçüğünde ise şöyle bir durum söz konusudur, yorum yapacak olursak. İbrahim sen hangisinin bunlardan mı? Vallahi. Yani, kardeş, kız kardeşi var mı? Ulan bir iş ola. Oo iş ola. Allah sana kolaylık versin. Sürekli dayak yedin mi abinden? Evet. Sonra küçüğü dövmeye gittiğinde sonra abin yine seni dövdü mü? Küçük büyüğü de var herhalde. Tamam işte güzel. En, en başarılınız hangisi İbrahim? Sen abimle kardeşin gibi. Şu an Sen gibisin. Gibiyim Gibi. Kardeş kaç yaşında İbrahim? Kardeş ona şey Anladım. Dur daha onun belli değil. Kariyeri. Ama değil. Evet, de öyle söylüyor. En küçükler en başarılılarmış. Ailen en başarılı, Sen e, sosyopat psikopat olma durumun varmış İbrahim. <gülüyor> Bilmiyorum artık. Kameranın karşısına geçtiğinde bunu öğrenciler kendisi söyler. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. İki kardeşten küçüğü olursan da şu iki kardeşten küçüğü sürekli e, tedirgindir. Sürekli kontrol aşamasında. Çünkü sürekli kad, abisi onu Sürekli döver çünkü ezmek ister Bu çocuklar e, üstünlük kompleksini aşağılık kompleksini aşacak olursa Bu durumda bizim için e, şöyle söyleyelim arkadaşlar Başarılı bir kişilik oluşacaktır ama aşamadığı durumda da içe dönecektir O yüzden genel bunların arkadaşlar şöyle diyelim Şöyle kameraya çıkamadığım için diğer elimle yazayım Tedirginlik ön plandadır genelde iki kardeşten küçüklerinde Ve hakimiyet genel anlamda ee, şöyle diyelim aşağılık duygusundan dolayı da Şu iki kardeşten küçüğü sürekli bir kontrol etme Sürekli etrafı kolaçan etme Sürekli şüphe duyma gibi çabaları söz konusu olacaktır Genel anlamıyla Şimdi e, bunu ifade ettikten sonra arkadaşlar Bakın adlerin kişiliğe bakış açısı bu Ve şimdi adlerle ilgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim Danışmanlık yapacaksak hangi aşamalarda danışmanlık yapacağız Bunları ifade edelim Bir e, şöyle Erdem sen de izinle bir iki dakikaya verelim. İyi ki geldik. Evet, bireysel psikolojide danışma aşamaları ve burada hangi teknikleri kullanacağız, bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, burada ilk aşamamız arkadaşlar ilişkinin başlatılması olarak tanımlayabiliriz. Peki e, ilişkinin başlatılmasından sonraki diğer bir aşamamız nedir derseniz bireysel dinamiklerin keşfedilmesi. Bireysel dinamiklerin keşfedilmesi. Ee, üçüncü aşamamız ise arkadaşlar içgörü kazanma ya da içgörü kazanmaya cesaretlendirme, içgörü kazanmaya. Cesaretlendirme. Ve son aşamamız ise arkadaşlar yeniden yardımcı olma olarak e, düşünebilirsiniz. Şöyle diyoruz. Yeniden yardımcı olma. Şimdi bu dört aşamada gerçekleşecek danışma sürecimiz. Yani başlangıç giriş gelişme. Ve sonuç olarak düşünebilirsiniz. Peki burada biz basit olarak düşünecek olursak neleri anlamamız gerekiyor? Mesela ilişkinin başlatılması olarak düşünecek olursanız bir kere uygun terapetik ortamın yaratılması olarak tanımlanır. Uygun tero terapetik potik diyelim. Tero tor tero, tero tero potik e, ortamın yaratılması. yaratılması gerekir şeklinde yorum yapacağız. Yani burada ilişkiyi başlatacağız, işte yapılanma olacağız, yapılanmadan bahsedeceğiz. Bakın hümanizmin teknikleri, şu anki danışma sürecinizin tekniklerine yavaş yavaş ulaşıyoruz. Güven duygusu kazandırılacak. Kişinin kendini ifade etmesi için rahat bir ortam sağlanacaktır. İkinci aşamada nasıl yapacağız, ne yapacağız derseniz, bireysel dinamiklerin keşfedilmesini, bunu birinci oturum, ikinci oturum gibi de düşünebilirsiniz. Burada bireysel dinamiklerin, yani bu ne demek oluyor? Bireyin güçlü yanlarının ya da bireyin neyi yapabileceği neyi yapamayacağının ortaya çıkartılmasıdır o yüzden şöyle diyoruz bireyin güçlü yanlarının ortaya çıkarılmasıdır şeklinde yorum yapabiliriz ve şimdi içgörü kazanma olarak tanımlayacak olursak içgörü kazanma ise arkadaşlar şöyle Bireyin e, Farkındalığını arttırmak Ve bu farkındalığının yanı sıra Şu an ve burada'ya odaklanmak Yani şöyle diyoruz Farkındalığı arttırmak Yani kendine yönelik Farkındalığı Arttırmak Ve e, Şöyle diyoruz Şimdi Buradalığı Vurgulamak Temel amaçtır burada Şimdi Yeniden yardımcı olmadayız arkadaşlar bireyin kendini geliştirmesi için onu cesaretlendirme olarak düşünebilirsiniz. O yüzden bireyin şöyle diyoruz. Bireyin kendini geliştirmesine yardımcı olma aşamasıdır. Yani bireyin tekrar eee değişikliklere uyum sağlama Kendini değiştirme, kendini geliştirme, kendini gerçekleştirme sürecinde bireye destek olmak ya da bireyi desteklemek olarak düşünebiliriz. Peki şimdi bu aşamalarda biz nelerden bahsedeceğiz ya da hangi teknikler uygulamamız gerekir? Şimdi bakın klasik tekniklerden vazgeçeceğiz. Şimdiye kadar hep klasik tekniklerden bahsetmiştik, işte rüya analizi vesaire. Yavaş yavaş tekniklerimiz de değişiyor. Yani Adler aslında bizim için danışma kuramlarında bir yerde e, büyük bir devrim yaratıyor. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar bakın bir şöyle tekniklerimize geçecek olursak, terapatik teknikler gibi de düşünebilirsiniz. Bunu böyle başlık atabiliriz. Terapatik tekniklerden bir tanesi arkadaşlar yorumlama. Adler yorumlama ile ilgili şunu söyler: Bir psikolojik danışmanın en önemli cephanesidir der. Ne demektir yorumlama derseniz Şöyledir bireyin Ya da şöyle diyelim yorumlama Danışanın davranışlarını Sılaş ya da virgül diyelim Yaşam stilini Yaşam stilini Yaşam tarzını Yani özel mantığını diyelim Özel mantığını Hipotezler ortaya atarak bireye içgörü kazandırma tekniğidir. Yani burada şunu düşünebilirsiniz yorumlamada. En önemli teknik olarak düşünebilirsiniz. Çünkü adler en önemli cephane olarak düşünür. Danışma sürecinde sürekli danışanınızın yaşam stiliyle ilgili tahminler, hipotezler ortaya atarak bunun üzerine gitmeye çalışacaksınız. Çünkü yaşam stili ve yaşam tarzını anlamak ya da e, özel mantığını anlamak bizim için oldukça önemli bir e, kazanım olacaktır danışma süreçlerinde. Bu yüzden de yorumlama olarak kabul ettiğimiz şey budur. O yüzden de yorumlama en önemli teknik olarak karşımıza çıkıyor. Peki yorumlamadan sonra diğer bir önemli Adler'in vurguladığı teknik nedir diye soracak olursanız. Diğer bir teknimiz cesaretlendirme. Şimdi cesaretlendirmeyi düşünecek olursanız cesaretlendirme kavramı yine bireysel psikolojide önemli olabilecek yorumlamadan sonra adların üzerinde durduğu önemli bir nokta. Bu da şu bireyin kendini geliştirebileceğine bireyin kendini geliştirebileceğine inanmasını sağlamak sağlamak. Kendini geliştirebileceğini, kendini e, tanımlayabileceğini, üstün yönlerini e, ortaya çıkarabileceğine yönelik onu sürekli ne yapıyoruz? İnancını destekliyoruz. Yani bir yerde gaz verme olarak tanımlayabilirsiniz cesaretlendirmeyi. Danışanınızın üstün yönlerini yapabileceğini, bazı davranışları daha kolay gerçekleştirebileceğini vurgulamanız cesaretlendirme olarak tanımlanabilir. Peki başka ne hangi teknik kullanılıyor derseniz arkadaşlar burada önemli davranışlardan bir tanesi ee, şöyle tekniklerden bir tanesi paradoksal niyet ya da paradoksik niyet olarak da tanımlanabilir. Nedir? Adlerde kullanılan bu te te te teknik kavram ya da teknik temel kavram diye soracak olursanız bu da şudur arkadaşlar. Ee, bir duygunun yani istenmeyen bir şeyin e, hoşa gitmeyen bir durumun sürekli üzerine gidilmesi. Yani bir yerde bıktırma tekniği, davranışçıların bıktırma tekniği olarak düşünülebilir. O yüzden olumsuz duygunun sürekli düşünülmesini sağlamak olumsuz duygunun sürekli düşünülmesini sağlamak. Yani bunu parantez içerisinde bıktırma olarak ne yapabilirsiniz? Yani bir birey sürekli sınav anında başarısız olacağını düşün yani sınav anında böyle sürekli başarısız olacağını düşünüyor, kaygısı artıyor. Bu durumları sürekli o şekilde düşünmeye Sevk ediyorsunuz yani bir yerde Bıktırma olarak tanımlayabiliriz bunun dışında Başka ne yapıyoruz arkadaşlar Diye soracak olursanız imge Yaratıyoruz yani imge yaratma nedir derseniz etkin Hayal etme yani şöyle diyoruz Etkin Hayal Kurma olarak düşünebilirsiniz yani Şöyle yorumlayabiliriz Kişiye bir imge Yaratıyorsunuz bu imgede kendisini Hayal ettiriyorsunuz mesela ee, ne diyebilirim Don donkşot'un yel dermenlerine karşı vermiş olduğu mücadelede kendisini hayal ediyorsunuz. Böyle bir uğraşla ilgili sen ne düşünürdün şeklinde bireye hayal kurduruyorsunuz. MG yaratmadaki temel teknik budur. Ee, bunun dışında kullandığımız diğer bir teknik arkadaşlar kendini yakalama. Yani nedir kendini yakalama diye soracak olursanız bu da bu teknikte birey kendisini iyi hissettiği anlara dokunmasını sağlamak. Yani orada kendini mesela Şöyle ifade edebiliriz. Diyelim ki sürekli e, e, sınavla ilgili olumsuz duygulardan bahsediyor. Sürekli başarsız olacağım, sürekli başarsız olacağım diyor. O, günün yani ortasında ya da o düşünce hakimken bir anda iyi olduğu anıları aklına geldiği anda orada kendini yakalayıp sürekli o anı kalmasını sağlıyorsun Yani e, kendini yakalamada şöyle diyoruz. Olumlu yönleri, olumlu yönleri. Ya da olumlu duyguları düşündüğünde Düşündüğünde Olumlu duyguları düşündüğünde Kendini Orada Tutmasını Sağlamak Yani örnek olarak Dediğimiz gibi kendi süre sınavla ilgili sürekli olumsuz şeyler düşünen bir kişinin bir anda aklına iyi bir sınav geldiğinde onu hop düğmeye basıp kendini orada durduruyor. Ve sürekli o duyguyla kendisi ne yapıyor? Olumsuz sınav kaygısından ya da olumsuz sınavla ilgili olumsuz düşüncelerden kurtarmaya çalışıyor. Bunun dışında diğer bir tekniğimiz nedir derseniz katran bebekten kaçma. Katran bebekten kaçma. Şimdi katran bebekten kaçma nedir derseniz bu da şudur arkadaşlar. Paradoksi, paradoksal niyetin ya da paradoksik niyetin biraz karşıt olarak düşünebilirsiniz. Normalde orada sürekli aynı davranışı tekrarlarken e, katran bebekten kaçma da olumsuz duygu aklımıza geldiğinde hemen e, konuyu değiştirme. Yani kendimizi e, başka bir şeye yönlendirme. O yüzden olumsuz duygudan kaçınma. Olumsuz duygudan duygudan. Kaçınma olarak tanımlayabiliriz. Yani hani e, diyor ya, mesela bazen konuşursunuz arkadaşlarınıza kendinizde ya işte şöyle bir şey var atıyorum işte ya kaza yaparsak ya şöyle olursa ya ben böyle olursam falan hani oradan birisi der ki ya böyle şeyler olumsuz şeyler lütfen aklımıza getirmeyelim der bu durum işte aslında söylediği şey ne oluyor? Katran bebekten kaçma olarak ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz bu da bizim için 6. teknik son ve benim aklıma gelen 7. teknik arkadaşlar düğmeye basma Yedinci teknik olarak ifade ettiğimiz düğmeye basmada ise arkadaşlar burada şöyle temel mantık şudur. Aslında bireydeki değişimi ona hissettirmeye çalışmaktır düğmeye basmada. Yani nasıl bireydeki değişimi hissetme derseniz şöyledir. Gözlerini kapattırırsınız danışana. Gözlerini kapa diye şöyle yazalım. Gözlerini kapat dediniz. Ve sonra 3 aşamadan gerçekleşiyor. Mutlu olduğun. Anıları düşün ya da mutlu olduğun o anı düşün onunla ilgili. Ya mesela bunu çok basit bir şeyle karşıt koşullama tekniği olarak yorumlayabiliriz. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Mutlu olduğu anılar, sınavla ilgili iyi geçinen, an, geçtiği anları düşünüp sonra mutsuz olduğu anıları düşünmesini isteyebilirsiniz ve C'de ise nelerin değiştiğini not ettirirsiniz. Yani değişiklikleri değişiklikleri izleme ve böylelikle bu teknikleri kullandıkça arkadaşlar kişinin iç yörü kazanmaya cesaretlendiğini göreceksiniz. Ve daha sonra ise birey kendini değiştirmeye ya da kendini geliştirmeye açık hale gelecektir. Böylelikle arkadaşlar Adler bireysel psikolojide bizim en azından kendi bildiğim elinden geldiği kadar size anlatacağım konularda bunlardır. Şimdilik Bizim için geçiş kuramı olarak adleri bitirdik. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda bizim için önemli bir kurama geçeceğiz. Daha doğrusu önemli yaklaşım. Humanizm ya yani da varoluşçuluk ve geç psikolojisine geçeceğiz. Yani birey merkezlere geçiyoruz. Artık biraz daha bizim işimize yarayan daha pragmatik daha çok karşımıza çıkacak kuramlar olarak düşünebilirsiniz meslek hayatımızda. Bu yüzden bu kuramlara geçeceğiz ve o yüzden bugünlük ya da bu videoda beni dinlediğiniz için hepinize tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.